Bu mübarek derste sizlere Tarih-i Tiberip kaldığımız dersten devam edeceğiz İnşallahı rahman. Bu sünnet kitabından bir fasıl bitmiş olacak. İnşallah bundan sonra diğer fasla geçirecek, Nasip olursa bu gece bu hadis-i şerifleri bu faslı bitirebiliriz inşallahü rrahman. İyi dinleyelim kainat efendisini sallallahu teala aleyhi sellem. bize konuşuyor bilelim. Bu hadis-i şerifler onun kelamlarıdır. Bizim bunda bir katkımız yoktur. Biz ancak tercüme etmeye çalışıyoruz. Tabi şarihlerden istifade ediyoruz. Sindi Hazretleri'nin şehirlerinden size bir şeyler anlatıyoruz. Onlar hadislerin şerhini iyi bilirler, muhaddistirler, allamedirler. Onun için biz devamlı taklit üzere gidiyoruz. Kendimiz bir yorum katmıyoruz ancak belki Türkçe'de anlaşılması için misaller veriyoruz. Bu misaller, örneklendirmeler hariç. Bunun dışında kendi kafamızdan indiği hiçbir şeyimiz, yorumumuz yoktur. Onun için bu dersi dinleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dersini dinlemiş olur. Onun kelamlarını dinlemiş olur. O buyursaydı şimdi bizzat sizlere hitap etseydi bu kelamlarını buyuracaktı. Şimdi Benim tarafımdan, benim ümmetime bir ayet olsun, bir hadis olsun mutlaka ulaştırın. Bu emre imtisalen biz bu vazifeyi yapıyoruz. Sizler de inşallah Tebliğ ehlinden olursunuz, birbirinizi haberdar edersiniz. Mesaj atarsınız, telefon açarsınız, tweet atarsınız. Tergib-i hadis-i şerif dersi başlamıştır diye bir insanın hadis dinlemeye sevk ederseniz, bir hadis-i şerifin duyulmasına duyurulmasına vesile olursanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatine nail olursunuz. Naddar Allahümrün, Naddar Allahümrün, Allah bir kişiyin. Yüzünü aydın etsin ki Bir insan benden bir hadis duyup da onu kavrarsa, bellerse, ezberlerse sonra onu ümmetime tebliğ eder, ulaştırırsa Allah yüzünü ak etsin, aydın etsin. Mahşer günü nurlu etsin buyuruyor. Peygamber duası alasınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. tergib terib, hadis-i şerif dersin dinleyenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de eğer insanlara ulaştırıyorsalar en azından hadisi aynen aktaramıyorsa, kafasında tutamıyorsa da sohbet başladı diye mesaj atmak ve insanları haberdar etmek suretiyle Allah için bir hadisin duyulmasına sebebiyet veriyorsa bu duaya girer. Benden bir hadis duyup onu belleyip onu insanlara ulaştıran Allah yüzünü akettir aydines. Onun için bu işe tevesli olalım, gayretli olalım, bir kişi bir şey öğrensin diye böyle çırpınalım. Bir hadis-i şerif duyurulsun, duyursun diye çırpınalım yani. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca tweetler, boş laflar, fuzuli kelamlar, dünya ahirete yaramayan şeyler millet birbirine ulaştırıyor. Siz niye Resulullah'ın sözlerini ulaştırmıyorsunuz? Sallallahu te aleyhi ve sellem. Göreyim sizi inşallah, hep birlikte bu sünneti yeniden ihya edelim. Resulullah'ın yolunu canlandıralım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. <gülüyor> ve ane nesin teala anhu. Hazreti Enes Efendimiz'den rivayetle. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu hadis-i şerifi Müslim rivayet ediyor biliyorsunuz. Bu haliden sonra en sahih kaynağımız. <gülüyor> Men râgıb an sünneti. Men kim râgıbe dönerse, yüz çevirirse an sünneti benim yolumdan. Feleizeminni o benden olamaz. Sünnetimden dönen benden değildir. Şu kadar bir şey ezberleyemiyorsunuz ya. Ehli sünnetten ayrılan benden değildir. Sünnetim diyor işte daha ne diyecek? Benim gibi inanmayan benden olmaz. Kadere inanmayan Resulullah'ın dininden olabilir mi? E buyurunuz da işte, benim gibini benim yolumdan ayrılan benden değil. Ben bu kadar hadis beyan ettim. Allah biliyor ezelde alın yazısı haktır. E şimdi bu oğulları, Mehmet Okuyanlar çıkmışlar alın yazısı yok bilmem kader. Tartışmalı fazla. İtikatta kopmuşlar zaten. Kimileri itikatta kopmuş. Kimileri fıkıhta kopmuş. Kimileri amelde kopmuş. Kimileri şekilde kop, kıyafette kopmuş. Kimileri ahlakta kopmuş. Kimileri muamelatta, ticarette, akitlerde kopmuş. Kopmuş oğlu kopmuş. Sünneti terk etmişler. Tabii bunun en büyüğü itikatta kopmaktır. Allah cümlemizi muhafaza etsin. En azından amellerimizde kusur küsur olsa da inancımızda onun yolundan ayrılmadık elhamdülillah. Âmenel rasûlü bima unzileyley min rabbihi vel mü'minuh. Kendine Rabbinden ne indirildiyse benim peygamberim ona inandı, müminler de ona inandı. E kader imanı Allah'tan indirildi. Allah'ın her işie ölçülmüş biçilmiş yazılmış çizilmiş bir kader oldu diyor E Kur'an İna küleşi şey ne bir kader her şeyi kaderle yarattık diyor ayet var iken hala bunun inkar ediyorlar Bunlar nasıl müslümanım diye geziyorlar ya i̇şte sünnetten dönen eli sünnetten ayrılan benden değildi şimdi Sindi Hazretleri buyuruyor ki ameli yetenâeti intikadiyeten, yetenâ de Bak görüyor musun? Bu sünneti ister inanç bakımından itikadi olsun, şerhte sindiği bütün kütübü ü sitteye, bütün hadis kitablarına şer yapan imam sindidir, kabr Nur olsun. E şimdi o, onun beyanından ne mi anlayacaksın sen hadisi ya? İnanç bakımından sünnetten ayrılanda, Resulullah'tan ayrılmış olur. Amel bakımından ayrılanda. Şimdi amel bakımından da ikiye ayrılıyor. Amel bakımından bir ibadet olan ameller var. Namaz, oruç, hac, zekat gibi. Bir de adet olan. Adet ne? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabağı severdi. E kabağı sevmesi bir ibadet değil. Kabak yemeğini e, böyle tabakta, çanakta getirdikleri zaman e, sulu çorba gibi. O kabakları arardı böyle hani hususi onları almak için. Efendim helva severdi. Diyelim. Bunlar adettir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saadetül adet, âdât, adetül Adetlerin efendileri efendilerin adetleridir. Madem o severdi biz de seviyoruz. Ha, ama diyelim senin canı istemiyor yiyemiyorsun. Yiyemiyorsan da sevmiyorum demeyeceksin. Adet de olsa Resulullah severdi bili biliyorsan. Harun Reşid'in sofrasında davet var iken İmam Ebu Yusuf Efendimiz de oradaydı. Kazıl Kuzat. Orada ulemadan bir kabak ikram edildi işte. Bu bal kabağı değil, tatlı kabağı değil. O şeyler var ya yemek yaptığımız kabaklar. Uzun böyle, ince uzun. Orada ulemadan birisi dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi bu kabak yemen çok sever. Oradaki kabak gibi birisi kalkıp demesin mi ki Ben de hiç sevmem. Buz kesti ortalık. Bütün meclis Halifenin huzurunda bütün ulema, meşayih var. Dondu herkes, kanı dondu yani. İmam-ı Ebu Süfemen dedi ki tevbe etmezse dedi, vur kellesin bunu dedi. Ne oluyor ya dedi ben dedi ne dedim, ne yaptım? Adam mı öldürdük falan? Kabak sevmek imanı şartı mıydı ben bilmiyorum muydum falan falan Sus dedi. Bu sen bunu bilmeseydin bu hadisi Şemail'deki bu rivati konu değildi. Konu değildi. Orada alimin birisi rivat yapıyor. Sahih rivat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabaha sever. Sen bunu yemeyebilirsin. İçinden iştahın, isteğin gelmeyebilir. Ama ben sevmem. Ne oldu bunu eklediğin zaman birbirine cümleleri? Öyle mantıkta öyle suğur neticeye gidersin. Rasulullah'ın sevdiğini ben sevmem demek oldu. Resulullah'ın sevdiğini sen nasıl sevmiyorsun? Hani o sana canından ileriydi? Ha seviyorum dersin. Yemezsin, yemeyebilirsin. Ben de mesela sirkeye hiç hevesim yoktur. Yani canım çekmek bakımından. Ama çok severdi sirkeyi sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Sirke ne güzel katıktır. Şimdi onlar işte ekmeği, kuru ekmeği sirkeye batırıp yemek yok, bir şey yok. Sirkeyi çok severdi. Ben de çok seviyorum. Hayır, çok içemiyorum, çok yiyemiyorum. Salatalara konsa mesela o salatayı bile yiyemiyorum yani. E, salataya koymayın derim mesela. Ama seviyorum. Ve böyle az da olsa işte, suya katıyorum, bir şey yapıyorum. Teberkü berekettir, şifadır. Resulullah severdi, ben de seviyorum. Sevmek başka, iştah çekmek başka. Şimdi i̇ştahım çekmeyebilir. Çok içemeyebilirim, çok yiyemeyebilirim. Her şeyi ektirmeyebilirim. Ama seviyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bu. Adet anladın mı şimdi? Şimdi mesela sarık da adetten derler. Halbuki sarık adetten değildir. Çünkü sarık hakkında hadis-i şerif ama Sarıksız kılınan 70 namazdansa, rekattansa, sarıkla kılınan iki rekat hayırlıdır. E bu namaza soktu bunu da daha hayırlıdır. Bu ibadete girdi. Misvak. Misvak adetten değildir ama insanlar hakaret ediyorlar. Sarık saran adam derseki ki bir adam. Bak ne diyor muhakiran Sünneti hakır görerek. Ra'yen gayra hayran mina. sünnetten başkasını sünnetten daha hayırlı görerek. İşte benim. Ne oluyor ya kafan mı yarıldı? Ne sardın öyle? Bak dalga geçiyor. Kafan mı yarıldı diyerek. Veya misvak Adam misvak, ağzını misvaklıyor. Yahu diyor, diş fırçası bundan hayırlıdır. Diş macunu bundan hayırlıdır. Sen ne bunu kullanıyorsunuz hala? Kaçıncı asırda yaşıyoruz ya? Eyvah! niye giriyor. Bu adam bender değildir diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Fırçayı misvaktan hayırlı gördü. Anladın mı şimdi? Gerçi adet bile olsa böyledir. Nerede kaldı ki? Misvak ibadettir çünkü siwak fakiatan beswak fakirum 70 kılınan iki abdestle kılınan iki rekat 70 rekat misvaksız kılınan e, namazdan hayırlıdır. Şafii mezhebinde biliyorsunuz namazın öncesinde de misvak kullanılır. Hanefi de kan abdesti bozduğu için dikkat etmek lazım. Yani o da sünnette var ama dişlerin kanama adeti varsa yapmasın. Şafii'de kan abdesti bozmadan, onlar namaza başlamadan da çıkarır misvaklanırlar. Çok kuvvetli sünnet. İşte o iki rekat e abdest abdesttekiken alıyoruz yine aynı sabah geliyor. Çünkü o abdestle kılmış oluyoruz. 70 rekattan hayır bu ibadettirmiş bak adetti ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrılırken en son meleklere, Mevla'ya kavuşacağım, meleklerle efendim katılacağım diye. Yine en son daha konuşamıyorken bile hacannemiz misvak açtı. Ağzına, ağzında yumuşattı efendimizin ağzına ver. Misvakla vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatı misvakla geçiyordu. Yatmadan misvak, kalkınca misvak, yemekten sonra misvak, abdeste misvak, namazdan önce misvak, hep misvak. E sen nasıl dersin ki? Bir de demesin mi? Ne soktun bu odunu ağzına? Bu adam odun bile olamaz ya. Küçük bile olamaz. Müslüman olamaz böyle adam. Misva odun diye hakaret eden adam. Çünkü burada bakın e, söylüyor. فَلَيْسَ دَهَلْكَ الرَّغِبَ عَنَا tahkiran minni, Yani min eeli dini. Benim sünnetlerime hakaret ederek, onları küçük görerek, onlardan gayrisini onlardan hayırlı sayarak yüz çevirenler benim dinimin mensuplarından değildir. Müslüman hadisi ya. Ya ne oluyor arkadaş ya? Ne kadar çabuk yavur oluyoruz. Yavur olmak da bu kadar kolay mıymış? İnsanlara böyle tekfir ediyorsunuz. Ya arkadaş, biz size 40 senedir ben bunu okurum. 40 senedir. Üççe insanı kafir eder. Ömer Nesef'i itikadımızın metninde var. iki üç sayfa bir şey yani. Bütün çoluk çocuk ezbere biliyor onu yani medreselerde. Sen bu kadar yaşa gelmişsin. Hiç mi el sünnet metninden? Hadi Arapça bilmiyorsun, ezbere bilmiyorsun. Hiç mi haberin yok? Üç şey insanı kafir eder. İstihfaf, istihlal, istihza. İstihlal harama helal demek. İçkiye helal dese bir adam kafir olur. Faize helal dese kafir olur. Domuz etine helal kafir olur. İstihfaf hafife almak. Mesela namazı hafife aldı. Namaz kılsa bile kafir olur. Ama namaz kılmasa da namazın farziyetine inanıyorum. Tembellikten kılamıyorum. Allah nasip etsin. Allah affetsin dese kafir olmaz. Ama kılsa bile dese ki ben zaten spor müpor yapamıyorum. Onun için kılıyorum. Siz nasıl olsa spor yapıyorsunuz. Gençsiniz bisiklet pedal çeviriyorsunuz. Bilmem ne kılmasanız da olur. Namazı hafife aldı. İşi spora çevirdi. Hafife aldığından kafir oldu. Oruç. Ya arkadaş biz oruç tutuyoruz bakmayın. Siz nasıl olsa periz yapıyorsunuz zaten tutmasanız da olur. Hafife aldı. Perizle oruç aynı şey mi? Diyetle aynı şey mi? Sen diyet yap oruç tutmazsan olur. Sen zaten her ay bir diyet yapıyorsun canım. Biz senede bir ay tutuyoruz. Tutsa da kafir ol. Ama bir türlü tutamazsa tembelliğinden falan... Allah affetsin beni, ben oruç tutamıyorum, ben ne bir iradetsiz adamım falan kendine hakaret etse böyle, o Müslümandır. Ama bu ne yapıyor? Orucu hakaret ediyor. Kalkıyor diyor ki, ya oruç bir diyettir, bir perizdir, fark etmez, hafife alıyor. Hacçı hafife alıyor. Ondan sonra, ne var ya taşın etrafında dönüyorsunuz falan, tövbe Adam hacca gitti ya, hacca giden söyledi bu. Kafilenin reisine söylüyor. Safa Merve arasında. Ne koşturuyorsun bizi burada dedi ya. Canımız çıktı dedi ya git gel. Bak adam hacca gitmiş. Safa Merve arasındaki şey bir hareket zannediyor. Bir hafife alıyor yani. Ne diyor burada ya dönüp duruyoruz. İşte kafir oldu. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değil Neden? Hafife almak. İnsanı kafir eder. Bir de dalga geçmek. İstisa. Kafan mı yarıldı ya ne sardın o sarığı işte bak sana. Ne sokuyorsun o odunu ağzına. Misvak için. Bunlar insanı kafir eder. Çünkü neden? Leneusara <gülüyor> kafiran. Sindi hazretlerini şeyini okuyorum ya ben yorum yapmam ayatta ben. Çünkü kafir oldu bir tahkiri, sünnete nebeviyete. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini hakarete aldığı için, basite aldığı için, hor gördüğü için. Bak ne dedim sana? Diş fırçası macunu bu misvaktan hayırlıdır dese yine gitti. Çünkü neden? Sünnetten gayrisini sünnetten hayırlı görse. Aynı konuda. E söylüyor işte daha. Yani sırf şu hadis var ya sünnetimden dönen benden değildir. Acayip bir mesele yani. Onun için adetler de böyledir. Yani sadece ibadet sünnetleri değil adet olan sünnetler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte diyelim ibadet olmayan demin anlattığım gibi bir yemeği sevmesi, bir hurmayı sevmesi. Hurmanın yüz kaç yüz çeşidi var. Yani bir Berni hurmasını seviyordu ve Acibe hurmasını seviyordu. Ya bu ben de bunu hiç beğenmiyorum. Bu ne biçim tadı yok, tuzu yok bir şeylermiş. Şey. Yapma. Canın çekmeyebilir ama sev. Resulullah seviyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun adeti de olsa. İşte şimdi mesela düğmeleri çocuk. Benim de bağrım açık işte diyelim. E şimdi düğmeleri çocuk rastladık diyor sahabe e biz de diyor düğmelerimizi çözer olduk ondan sonra yani. Nefesi daha rahat alsın veyahut da işte hava girsin diye hep düğmeleri çözülür. Şimdi düğmelerin çözülmesi ibadet midir? Değildir. İnsanın sırasında birkaç düğmesi böyle açık olmaz. Bu ibadet sayılabilir mi? Sayılmaz. E peki Efendimiz sallallahu öyle rastladık diyor. Biz de öyle yaptık. İşte bak sahabe-i anlıyor musun? E, Efendimizin düğmelerinin çocuk tutması ibadet değil ki. Peki o zaman adetlerinde de ona uydular mı? Uydular. İbn Ömer'den daha mı biliyorsun Allahu a'lâma. Dört Abdullah'tan biri fıkıhçı, sahabe arasında en büyük fıkıhçılardan Abdullah bin Ömer Hazret. Hazret Ömer'in oğlu fakih. Ne yapıyordu? Gidiyordu, bir ağacın altına oturuyordu. Sonra kalkıyordu. Ya senin burada bir işin mi var? Yatmaya mı geldin? O dinlenmem gel. Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan geçerken geldi bu ağacın altına oturdu. Ben o sebebi hikmetini aramıyorum. Ben de geldim, oturdum diyordu. Allah Allah. Mesela bineğin üstüne biniyordu. Sonra biraz Subhanallah, Elhamdullah zikretten sonra gülüyordu. Niye güldünüz efendim diyorlardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere böyle bindiğinde gülmüştü. E niye gülmüştün? O mesele değil. O gülmüştü. Ben de onu onu hatırlıyorum. Ona benziyorum. Yani adetlerde de uyuyurdu sahabeği Ramazarahta. Mesela hicret yolunda işte haçtan dönerken umreye giderken mesela bir ağacın altında bir kayanın altında duruyordu. Orada namaz kılmıştı veya abdest salmıştı falan. Hemen İbni Ömer gidiyordu o kayayı buluyordu. O kayanın altında. Halbuki o kayanın altında namaz kılmak özel bir ibadet değil. Orası Kabe gibi bir e, sevapların katlandığı bir özel bir mekan değil kayanın altı. Ama adet ol. Yani Resulullah madem Halbuki Resulullah belki de denk geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani orası denk geldi. Olsun. Bana her şey Rasulullah hatırlatıyor diyebilmek meselesi. Anladın mı? O kaya bana onu hatırlatıyor. O ağaç bana onu hatırlatıyor. Min tezekkürü ciranin bidi selem mezeçtedem anceramim mukletin bidev. Ne diyor kaside-i bürde de İlk başında selam ağaçlarının altındaki dostları hatırladığın için mi gözyaşına kanları karıştırıp da döktün? Yani kanlı gözyaşı döküyorum. Neden? Selam ağacı Resulullah Efendimizin altında oturduğu ağaçlar. Anladın mı? Çölde yetişen. Emhebbetirihü mintilkâ-i kâzumetî hep Medine, Medine, Medine. Yoksa Medine tarafından rüzgar mı esti de o rüzgar sana gelince senin efendim aşkını artırdı ey aşık. Ondan sonra Medine tarafından şimşek mi çaktı da karanlıkta sen o şimşeyi görünce ah bu Medine'ye de çaktı böyle. Efendim Medine'nin civarındaki şehirlerde vesairede. insan güneşe bakarken bile Medine'den de bu güneş şimdi görülüyor Resulullah'ın üstünde sallallahu aleyhi ve sellem. Veya ay e, gece işte 13-14'te daha çok bariz oluyor. İşte şu anda Resulullah'ın Yeşil Kubbesi üstünde de bu ay. Orayı da ışıklandırıyor. E ben de işte memleketin nereyse dağdan, yayladan nereden bakıyorsan. Neyi hatırlatacak sana ay? E Medine de bu ayı görüyor. Şimdi Resulullah'ın üzerine doğmuş. E ben de buradan görüyorum. Müşterek bir şey görüyoruz. Hakiki aşk budur. Hakiki sevgi budur. Muhabbet budur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eserini, bir saçı şerifini, bir sakalı şerifini, bir parçasını, bir zerresini, kamisinin, fistanının, gömleğinin, hırkay şerifinin bir parçası, mübarek dişini. Yani neyse topkapı, sarayı dolu. Osmanlı ecdadımız neyle bu kadar dünyaya hakim oldular? Kutsal emanetlere hürmet ve saygılarıyla. Sonra ne demeye başladılar? Geldiler bu şimdiki bile Sakal bir kıl ya bundan ne çıkar? Tövbe estağfurullah. Ne bunu öpüp duruyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz dediler. Ya... Ondan sonra Medine'ye bile gitmeden ne lüzum var. Kabrini ziyarete gitmenize ne lüzum var. Haşa neler dediler. Ve diyorlar halinde. Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i andıran, hatırlatan her şeye saygı gösteriyoruz. Ehl-i sünnetin şiarı budur. İlla ibadet olması şartı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkasını ziyaret, ibadet değil hoş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde giydiği Allah'a kulluk manasında bir ibadet Allah'ın farzı vacibi değil ama onun üzerine değmiş olan bir şeyi efendim hürmetle tazimle öpüyoruz, saygı gösteriyoruz. Sahabe öyle yaptı. Sahabe öyle yaptı. Onun hutbe-i iradetli konuşma yaptığı minberinin efendim tokmaklarına ellerini sürerlerdi, gelip oturduğu yere ellerini sürerlerdi. Kim bunlar? Bunlar kim? Bunlar ilahiyatın dekanları, profları değil. Bunlar ee, Abdullah bin Ömerler, Abdullah bin Abbaslar, Ebû Yûb o sahabenin en büyük hafızları, alimleri, fakihleri. Geliyorlardı minbere ellerini sürüyorlardı, oturduğu yerlere elini değdiği yerlere ellerini sürüyorlardı. Onlar bilmedi, bilmediler. Sen mi bileceksin? Sen kimsin? Dünyanın sonunda gelmişsin. Ecelümen filaz vasfını taşıyorsun yani. Onun için benim sünnetimden dönem benden değildir. Burada önce itikadi sünnetler. Yani Ehl-i Sünnete göre inanmak. Rasulullah nasıl inanıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın isimlerine inanıyordu, sıfatlarına inanıyordu. Harici sıfatlar olduğuna inanıyordu. Bize beyan ediyordu. Ondan sonra kader alın yazısına iman ediyordu. Efendim cehennem azabının ebedi olduğunu zaten beyan ediyordu. Şimdi İslam ol ne diyor? Cehennem ebedi değil, sonu var. E bu nasılıştır ya? Bu nasıl itikatlar çıkarttılar türetire. Resulullah sallallahu aleyhi ve nasıl inanıyordu? E bu inne bek zaten babanız Adem'dir. Anneniz Havva'dır. Hepiniz ondan yaratılmışsınız. Kulüka Adem min turab. Adem topraktandır. Adem topraktandır. Siz Adem'densiniz. Kullukum min Adem. Adem min turab. Hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır. E bu ne diyor? Adem hacam babası var. Hadi bakalım. Onun için, sünnetimden denen benim dinimden çıkmıştır diyor. Benden değil. 13'ün itikadi olursa zaten ayrılırsa kafir olur diyor. Ameli olursa, ibadet de olsa fark etmez. Adet de, ibadet. İşlak namazı, ibadet. Kuşluk namazı, ibadet. Abdest şükür namazı, ibadet. Teheccüd namazı, ibadet. E Bunlar farz değil, vacip değil. E farz vacip değil ama sen bunu hakir görürsen, hakaret edersen kafir olursun. Kılmazsan kafir olmazsın. Ama hakaret edersen bu neymiş? Bu namazlar nereden çıktı? Bu kadar namaz mı olur ya? Vırt zırt namaz. Tövbe estağfurullah. Hepsi ibadet bunların. Sünnettir ama sünnetin ibadet kısmından. Bir de sünnetin adet kısmından var. Demin anlattım. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, sütü sevmesi gibi, helvayı sevmesi gibi, tavuk etini yemesi gibi. Bunlar adettir. Ama biz bu adetleri de kabul ediyoruz. Hürmetle telakka ediyoruz. Çünkü neden? Kimin adeti? Resulullah'ın adeti sallallahu aleyhi ve sellem. İşte çocuk durması gibi vesairesi. Şimdi ve men min Şimdi bu öbür meseleye gelen. Bir adam sünneti terk etti. İtikadi değil. Ameliden bahsediyoruz. E, ameliden. Ama ibadet ama adet. Bunu terk etti. Hakaret de etmiyor. Küçük görmüyor. Bir terbiyesizlikte bulunmuyor. E, sünnet seniyeye hürmeti de var. Sarık keşke sarabilsem diyor. Misvak kullanmayı beceremedim yani. Hiç böyle alışamadım falan diyor. E, ama tabii üzülüyor. Keşke sünnete tam uyabilseydim diyor. Efendim, şalvar cükbe giyemiyor ama giyenlere özeniyor. Keşke giyebilseydim diyor. Bir hanım kardeşimiz çarşaf giyemiyor. Çarşaf sünnettir. Resulullah çarşaf mı giydi? E senin aklın bu kadar basar işte yani. E, hanımına çarşaf giydirirse sünnet oluyor da. Kızını nasıl evlendirdiyse öyle evlendirmek sünnet oluyor yani. Bu ne? Sen sünnet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çarşaf niye giysin ya? Hanımına giydirdiği kıyafet sünnettir. Onun dinidir, ibadettir hem de. Tesettürün şeklini belirliyor da. Hanımına, kızına ne muamele etti? Hepsi sünnete giriyor. O Fatma annemizle nasıl davranıyor? Sen de kızına öyle davransan sünnete eklip atmış oluyorsun. Kızını öperdi, işte geldiği zaman karşılardı, bazı kere ayağa kalkardı. Fatma anamızı çok severdi. Diğer kızlarına da öyle. Torunlarını sırtına alırdı, omzuna alırdı. E şimdi torununu omzuna çıkartmak ibadet mi? E buna Allah'ın ibadeti farzı vacibi diyemeyiz herhalde. Ama adet de olsa sünnettir. Sen de torunun varsa, gücün de varsa omzunu al, omzunda taşı, oynat, zıplat. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torununu kucağına alıp sırtına alıp hutbeye çıktı ya. Hutbeye çıktı. Ya şimdi bir imam böyle yapsa tiyanet hemen zaten hemen işine sülüsünü keser. Hemen atar yani. Lan torunun sırtında adam hutbeye çıkmış. Manyak mıdır bu imam nedir? İnternetler kopar ortalık falan. Ne yapacak? Bırakacak kimse yoksa çocuk da ortada kaldıysa hemen sırtına çıkacak. Çocuğu kaçırırlar. Korku varsa ne yapabiliriz? Misal yani misal. Ama nerede sünnetteki musamaha? Nerede sünnetteki müsaale? Güzellik, tatlılık Hayattaki tabii iyilik, doğallık. Nerede şimdiki bu usulü böyle her şey jilet gibi. En ufak bir falso, en ufak bir şey ihbar attı. Efendim muhbirler, murcifler hemen işten yani. Memur olmanın da böyle zorlukları var. Memur olmayanlar çok rahat ederler. Limon sat memur olma. Ben onun için öyle söylüyorum. Boşuna söylemiyorum. Onun için... Efendim, e, torununu sevmenin e, sünneti var, kızınla görüşmenin sünneti var, işte efendim eşine muamelenin de sünnetler var. Bunların da bazısı ibadettir, bazı da adettir. Bazı da adettir. Ama bunların hepsi tatbika şayan amellerdir, güzel amellerdir. Çünkü, اَمَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ حُسْمَةً Allah Resulü'nde sizin için ne var? Çok güzel bir numune, imtisal var. Uyulacak örnek teşkil ediyor. Ama herkes için değil. Demen keâne yarullâhe vel yevmel âhire ve zekrallâhe kesîre. Allah'tan ümidi olan, itikadı olan, ahiret gününe çıkacağında efendim endişesi olan, hesabı olan, ahirette kazanayım diye beklentisi olan bir de Allah'ı çok zikreden. Öyle az zikreden de Resulullah'tan örnek alamaz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellemden yani bir e, rehberlik alamaz diyor. Onun rehberliğinden istifade edemez yani. Keşke etse de edemez nasip değil. Çünkü neden? Allah'tan beklentisi olacak, ahiret gününden korkusu olacak, Allah'ı çok zikredenlerden olacak. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden onun nasibi çok olur buyuruyor. Ahzab suresi hati bu. Onun için yani Efendi Hazretleri işte çok zikrettiği için Allah'tan çok korkar çok şey bakarsın bir sünnet dedi mi canı gider canı canı bir sünnet için canımı veririm diyor. Velev ki adet olsun ya Resulullah'ın adetlerinden olsun. Onu yapmak için canını feda edebilir. Biz Efendimiz'in böyle gördük yani. Bizim o zaman çok şey farz değil vacip değil falan yani sünnet nasıl olsa falan. Öyle bir şey yok. Ölür, ölür o. Çünkü ne kadar sevgisi var Resulullah Efendimiz'e Allah'ımızın sevgilisine o kadar sevgisi var ki. Canından ileri geçirmiş. İşte imanı kamil budur. Şimdi burada tabii şu, şu tehlike de var. Yani sen efendim bu sünnet adet kabiliğindendir. Çok efendim şey değildir. Farz değil, vacip değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte işte cemaatla namaz sünnettir diyoruz ama geçen de sünneni hüdadandır. Yani terk eden dalalete düşer falan. Orada tehdit var, tehdit var. Sakal. Sakala sünnet diyoruz. Sakal öyle normal bir sünnet değil. Çünkü e, hiçbir sünnetin terki haram olmaz. Sakalı usturaya vurmak haram. Uzatmak sünnet. Usturadan kurtarmak, dibini kesmemek farz. Yani vacip. Çünkü erkeğin sakanlı ketraşı Usturayla haram olur. Dört mezhebin fıkhında geçiyor. El -er kitabında. Dört mezhebin kitabında haram diyor. Haramsa, mesela sarı sarmamak haram değil. Sarıksız namaz kılmak haram değil. Misfaksız namaz kılmak haram değil. Ama sakalsız durmak, namazı bırak. Sakalı usturaya vurmak haram. E, haram olunca bu başka. Çünkü delilleri çok kuvvetli. Onca amel etmesi vacip oluyor. Vaciple farsın zaten şey farkı yok. Bir tek inkar eden kafir olur olmaz da farkı var. Yoksa amel ve tatbikatın zorunluluğu ve yükümlülüğünde farzla vacip aynı şey. Vitir namazı vacip ama kaçarsan kaza gerekiyor. Ne gibi? Yatsının farzı gibi. Amelde farkı yok. Anladın? Farzla vacibin amelde farkı yok. İtikatta farkı var. Ne demek bir adam beş vakit namazın birini inkar etse kâfir olur. Vitir namazı farz değil ve vacip değil dese kâfir olmaz. İtikatta farkı var yani. inanmamakla kâfir olmuyor. Ama tatbikte aynıdır. Kılmadı mı kaza gerekir anladın mı? Farz gibi. Ama işrak namazını kaçırsan kaza gerekmez. Çünkü o halis sünnettir. Meseleyi doğru anlayalım. Şimdi bir insan diyor, sünneti hakır görmese, fakat terkese. İtikadi konuşmuyoruz. el i Sünnet itikadını burada konu etmiyoruz. Bu amelle ilgilileri konuşuyoruz. İtikadi sünneti hakir görmeden terk edemez. Ne demek hakir görmeden terk edemez? Ya sen kadere inanıyorsun, sana da saygı duyuyorum ama ben inanmıyorum. Yani benim kadere inanmama, kader itikadına hakaret etmiyor ama kendi inanmıyor. Konu bu değil. Çünkü bu adam raydan çıkmış olur. İtikatta kadere inanmayan ne demek? Bu amen tünün esasıdır yani. İman şartıdır. Hem ehl-i sünnet yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inandığı e, i̇nançtaki sünnetlerinden. Şimdi itikattaki sünnetleri ne demek? O öyle bir sünnet ki öyle e, misva sarığa benzemez. O itikattaki sünneti terk edersen zaten dinden çıktın. 50 sünnetten çıktın. 72 fırka, sabık fırkaya. Kimisi oradan da ileri gidiyor. Çünkü mesela biz Mustafa İslam oğlu zihniyetine baktığımız zaman 72 fırkada kendisine yer bulamıyoruz mutezilede veya Şia'da bir tane Adem Aslan babası var diyen mesela bulamazsın. Yani bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da olmaz yani. O bakımdan yani bunu e, Muhtezile'nin imamı da gelse, Şia'nın lideri de gelse hoppala der. Bu hangi kitapta var der yani. 72 fırkata da bulamazsın. Bunlar öyle bir yol tutturmuş, uydurmuş yani. Kendi kafalarına bir din çıkartmışlar. İslam'la alakaları yok. Onun için... Adem Aşen babası var dedikten sonra bir adamın taunda durulacak noktası kalmamıştır. Bunlara dikkat edeceksiniz. Şimdi biz itikattan bahsetmiyoruz. İtikatta musamaa yok. İtikatta ehl-i sünnete uymak farz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inandı? Onlara inanmak şart. Bunun delili Kur'an'da var mıdır? Vardır. Estaizu bile feynâ menû bimislimâ âmentum bi'hi Birinci cüzün baş sayfası. Bekara suresi. Eğer... Bütün yarattığım kullar Sizin inandığınız gibi Siz dikkat et senin demiyor Habibim Çünkü sahabeyi de katıyor Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inandı Sahabe-i kiram onlara inan Sizin inandığınız gibi Sizin inandığınız şeylerin hepsine inanırlarsa Fekadih tedev Muhakkak doğru yolu hidayeti bulurlar Doğru yolu bulan ahirette de cenneti bulur Ve intevellev Sizin işte Cemaat buradan çıkıyor Hıtapta cemilik var El sünnet vel cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun için ve aleykum bil cemaati. Hep cemaatın inancından, yolundan, gidişatından, siyerinden, hedinden, hidayetinden ayrılmayın. Takip edin, yapışın, sarılın buyurduğu cemaat mefhumu. Birçok saniyat-ı şerifte geçerlerimizdi i̇bn Mace'de cemaat kelimesi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi buyurmuştur. Cemaat demek bütün sahabenin cumhurun itikadı demek. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa sizin inandıklarınıza hidayet erdiler. Ki kesinlikle doğru yoldayız elhamdülillah. Ben yemin ederim vallahi billahi tellahi ben ben itikatta hidayet üzereyim. Zerre kadar yanlışım yok itikadımda. Amelimde kusurum çok. Ve ente vellev. Çünkü bu âte göre ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe nelere inandığı hepsine okudum, öğrendim ve inandım yani. Ta nasıl hidayette olmayacağım? Ve intevellem ama dönerlerse, bundan ayrılırlarsa, yüz çevirirlerse en ufak bir meyille temayül gösterip Resulullah'ın inandıklarından, sahabenin inandıklarından ayrılırlarsa inanç bakımından Onlar haktan aykırı bir cephededirler. Hak burada, onlar tam karşı şıkkında, batıl tarafındadırlar. Dünyada haktan ayrılan ahirette cehennemi boylar, cennete girme ümidi de yoktur. Baksana yani sen onların şerine karşı Allah sana kafi gelecek diyor. Hiçbir Müslüman hakkında böyle buyurur mu? Onları kafir tarafına attı. Neden? Resulullah'ın inancından ayrıldı. Sen Allah'la mı görüşüyorsun haşa? Sen Allah'tan ayrı bir itikad, ve inanç mı öğrendin? Bir sistem mi geliştirdin? Efendim İslam oğlu kadere inanmak tartışmalı fazlalıktır. İnanmasan olur hiç inanmamak lazım. Efendim alın yazısı diye bir şey yoktur, uydurmadır falan. Sen bunu Allah'la mı görüştün de Allah'tan aldın haşa? O zaman Resulullah'tan da öğrenmedin. Resulullah'ın bu usta hiçbir beyanı yok. Aksine kader inancını kabul etmeyenlerin cenazesini kılmayın, hastalığı ziyaretine gitmeyin buyuruyor. Her ümmetin mecusisi var. Ve mecusi ümmeti el kaderiye. Benim ümmetimin mecusileri kadercilerdir. Ellezine kulüne la kader. Onlar ki alın yazısı kader yok derler diyor. E bu davut hadisi ya. Hasta olsalar ziyaret etmeyin ve ee, ölseler cenazelerinde hazır bulunmayı diyor hiçbir müslüman için bunu buyurur mu onlar habibim senin inancından ayrılırsalar karşı taraftadırlar karşı taraf ne demek dinsizler tarafı demek çünkü biz imanımızı Resulullah'tan öğreniyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan öğreniyoruz sen Allah Allah özel mi görüşün? peygamber misin vahiy mi geldi de sen kadere inanmak lazım değil diyorsun 1400 senedir böyle bir şey diyen çıkmadı Ehl-i sünnet içerisinde yani. O zaman sen ayrıldığı yoldan. Onun sünnetimden ayrılan benden değil. İtikattaki sünnette musamaha yok. Ehl-i sünnetin itikadının metinleri var. Hepsi ayetlere ve mütevatir hadislere dayanıyor. İtikadi konular ahat hadislerine çok dayanmaz. Ama konuda başka hadis yoksa, hadis tekse de sahihse, muhalif bir rivayette yoksa o da itikada girer. Ne gibi? Cessası hadisi gibi. Deccal'ın bir adada hayatta olması gibi. Mütevatir derecesinde çok tarikten gelmiyor. Ancak Müslim gibi sahih bir kaynakta geçtiği için buna muhalifse hiçbir rivayet bulunmadığı için hepimizi bağlar. Bunlar itikada girer. Çünkü sahih hadis olması lazım. İtikadi konularda sahih şartı aranır. Hepten kafir demek için de mütevatir şartı aranır. Mütevatir. Mesela cesase, yani deccalın kendisi mütevatirdir. Ama şu anda adada hayatta olduğu konusuna manen mütevatir bile diyemiyoruz. Manen mütevatir bile diyemiyoruz. Ama İsa Aleyhisselam'ın ineceği, gökte hayatta olduğu konusu kesin mütevatirdir. Ettesrih bir tevatira fi'nüzül mesih. İmam Keşmiri kitap yazdı. Mesih Aleyhisselam'ın ineceğine dair tevatürü açıklayan bir kitap. Müstakil şu kadar. Yüzülmesi Risalesi'nde ben ondan istifade ettim. Benim kendi risalemde. Deccal'ın çıkacağı mütevatirdir. İnkar eden kafir olur. Çünkü bütün sayı hadislerde mütevatir konularda geçer. Yecüc mevcut zaten ayetle sabittir. Dehabbetüllerse ayetle sabittir. Anladın mı sen? Diğer mütevatir hadisler inkar eden kafir olur diyebilmek için hadislerin sayı olması yetmez. Mütevatir olması lazım. Manen mütevatiri de mütevatir kabul ediyoruz. Zaten lafza mütevatir yetmez. Aynı kelimelerle söylenmiş olmasını ararsak o zaman hiç mütevatir kalmaz. O zaten hadislerin tümünü inkar etmenin yoludur onu onu iddia etmek. Manen mütevatir yeterlidir. Ama şimdi Deccal bir adadadır ve cesasedi bir hayvan var. Onu, yani ona götürdü şeyi. Temibidari hazretlerine onunla görüştürdü Deccal'la. Bu sahi Müslim'de geçer. Biz inanıyoruz itikadımızdır. İtikadımızdır sahi olduğu için. Ve bu konuda buna muhalif hiçbir rivayet bulunmadığı için inanıyoruz. İtikadımızdandır. Ama mütevatir değildir. Mesela şimdi adam onu inkar etse biz ona kafir diyemiyoruz. Ama deccal diye bir şey yok. Çıkmayacak dese kâfir olur. Çünkü kesinlikle mütevatirdir. Resulullah aleyhi ve bütün sahabenin beş vakit namazda sığındığı ve sığınmamızı emrettiği bir konudur. Bunu Artık bunda bu mütevatir değilse başka mütevatir kalmadı İslam'da. Onun için benim sünnetimden dönem benden değildir. Çok iyi anlayın. İtikatta sünneti yani inanmak bakımından eli sünnetin zaruriyatından yani inanılması mecburi delilleri ona göre kuvvetli olan konularından ise benden değildir demek kafir olur dinimden değil dinimi elinden değildir bunu ayrı ayırdık şimdi peki ikinci mana nedir bir adam ibadet sünnetlerinden bahsedersek öyle sünnetini kılmamış ikindi sünnetini kılmıyor veya farzları da kılıyor sünnetleri hiç kılmıyor. Veyahut sakalına tıraş ediyor. Veyahut sarık sarmıyor. Veyahut hiç mislak kullanmıyor. İşlak kuşluk kılmıyor falan falan. Ama hakaret ediyor mu? Hakaret etmiyor canım. Hakaret ederse zaten kâfir olur. En ufak sünnete hakaret etse kâfir olur. Kâfir eden üç maddeden biri hafife almak, alay etmek işte. Hatta ikisine birden giriyor. Hafife almaya da giriyor, dalga geçmeye de giriyor. Çifte kâfir oluyor yani. Çifte kavrulmuş oluyor. Bunu konuşmuyoruz biz şimdi. Hakaret etmiyor. Ama tembelliğinden ama gevşekliğinden ama zaman zemin meselesi ama ortam bulamıyorum hoca efendi falan falan Anam istemiyor, karım istemiyor. Bintemlu bahane. Canım istemiyor diyecek yerde uyduruyor işte. Neyse. Hürmeti var. Hakareti yok. Ama terk ediyor sünnetleri. Aa, bu da çok fena. Leysemin ehli dini sallallahu Buraya ben şimdi bir mana vermek zorundayım. Muzaflar, hazif ve takdir yapmak zorundayım. Muzaflar, hazif ve takdir yapmazsam ortalık kopar. Yani... Onun dininin adamlarına yakışan işi yapmıyor. Neden? لِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَانِهِ اَنْ لَا يَرْغَبَعْنِ السُنَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ Bir mümin, sen iman etmişsin. Ahiret var ya, cennet var, cehennem var. Mahşerde Resulullah'tan başka şefaat yok. Sallallahu aleyhi ve sellem var. Alimler var, şehitler var ama ondan başlar. İzin ondan çıkıyor. Livaul hamd yevmeyizim bi'edi. ham sancağı benim elimde. Tamam. Livaul kerem yevmeyizim bi'edi. Kerem sancağı benim elimde. Tamam mı? Adem ve men tehte ve adem fe men kıyam. Başta peygamberler şefaat edecek. Onlar da hepsi benim sancağımın altında önce toplanacak. Makamı mahmud şefaat makamıdır. Ben açmadan evvel hiçbir peygamber şefaat edemez. Ondan sonra Havz-ı Kevser'de benim elimden içmesen cennete giremezsen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Orada ona muhtaç. Sıratta seni geçirecek, elinden tutacak sallallahu aleyhi ve sellem. Mizanda sevabın hafif kaldı, günahın çoğaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada şefaat etmese, mizanda işi toparlayamazsın. Her yerde ona muhtaçsın. Allah seni ona bağlamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyimiz canımızdan iler. En nebüyü evlâ bilmûmîn emmûn fûsîm. Senin canından sana daha yakın diye Kur'an ayetle söylüyor. La imnâ hatûkûm hattâ yuhibbe. Hatta ben canından daha çok sevgili. Bırakmalını bilmem çoluğunu, çocuğunu, karısını, kurusunu. Canından ileri değilsen bir adama imanı kamil olamaz. Ee, sen müminsin. Sen Müslümanım diyen bir adamsın. Sen ebedi ahirete inanmış bir insansın. Sen kainatın efendisinden başka ahirette kurtarıcı olmadığını bilen insansın. Allah ona vermiş o şefaat hakkını. İlk açılış anahtarlarını. Vel <gülüyor> mefatihu ye'med bihi. Anahtarlar o gün benim elimde. Ha, <gülüyor> de yokun. illa. ya Rasulullah elimden tutarsa ne ala sıratı geçerim. Eğer o elimden tutmazsa, ey ayak sırattan cehenneme kaymış adam. Desinler de bana ağlasınlar diyor i̇mam bu Busiri hazretleri. Bütün ulema evliya o Resulullah'ın şefaatine erişmek için salavatlar çekmişler sünnetlerine itibar etmişler ömürlerini hayatlarını onun sünnetlerini yaşamaya ve yaşatmaya vakfetmişler sen de müslümanım diyeceksin ondan sonra resulullahın sünneti muhammediyesinden yüz çevireceksin peki gerçek manada mümin olabildiğini, olabileceğini bu vaziyette düşünebiliyor musun Düşünemiyorsun. Düşünemezsin. o zaman da yine benden değildir hadisinin manası çıkıyor sünnetimden dönem benden değildir ne demek benden değildir yani benim dinimin ehline, müminlere, müslümanlara yakışan, yaraşan sıfatlara sahip olanlardan değildir. Çünkü gerçek müminler benim sünnetimi asla terk etmezler. Beni canlarından yakın görenler ve beni kendilerine efendim, nefislerinden ileri sayanlar asla benim yaptığım hiçbir şeyi terk etmezler. O halde onlar benim sünnetime hakaret etmese de Efendim tembelliğinden de olsa, nefsine de olsa terk edenler benim e, dinimin ehli, gerçek ehlinden olamazlar. Kamil müminlerden olamazlar. Tabii kamil mümin olamaz. Sünneti terk eden nasıl kamil mümin olacak ya? Ama burada tabii misvak genelde kullanıyor da acele oldu namaz geçiyor cemaate kavuşacak misvak o anda kullanmamış. Hemen bir kere misvak kullanmadı diye veya sarık sarmadı diye sarıksız bir namaz kıldı diye hemen adama Resulullah'ın elinden değilsin bunu demiyoruz bak. Burada mefhum olarak konuşuyoruz. Yani sarığı tümden terk etmiş, misva tümden terk etmiş anladın mı? İşra tümden terk etmiş, teheccüdü tümden terk etmiş. Ama arada bir kılan da ne oluyor? Ehlinden sayılıyor. Çünkü İmam Nevev öyle diyor. Bir duayı bir zikri her zaman yapamasanız da bari ömrünüzde bir kere bile yapsanız mahserde ehlinden sayılırsınız terk etmeyin yine diyor. Ya ne olacak bir kere yapacağıma hiç yapmayayım demeyin diyor. Çünkü ehlinden olmanız için diyor. Ara arada olsa yapın diyor yani. Bu bakımdan insan her yerde cübbe giyemezse de efendim camide kendi cemaatinde evinde veyahut da yanında bir cübbe taşır. Camide cüppesini giyer. Namazını kılarken sarın sarar. Sonra çıkarır. Torbasına koyar. Dışarıda da saramıyorsa da giyemiyorsa da iş yerinde de kullanamıyorsa da mescitte kullanır. Velev ara sıra kullanır. Mesela misal veriyorum yani. Ondan sonra efendim Misvak mümkün mertebe kullanılır. Her zaman kullanamıyorsa da. Daha dört e aşkın sünnet var. Bunda kitabını yazdık da dört e baktık ki sekiz bine ulaşıyor yani de neyse. Sırf dualar belki dört bin çıkacak yani. Ama genel manada dört bin kadar sünnet seniye. E Bunların hepsini hayatımıza tatbik edeceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek tabilerinden, varislerinden, Hakiki ümmetlerinden olmak şerefine nail olacağız. Yoksa Allah muhafaza, sünnetimden dönen benden değildir. Tehdidine, dahil olma, tehlikesine maruz kalırız. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bir hadis-i şerifle kaldım. Çünkü neden? Öyle bir hadis-i şerif ki hem itikadı anlattı, hem el er sünneti anlattı, hem ibadet sünnetlerini anlattı, hem adet sünnetlerini anlattı. Hem bu sünnetleri terk edenden iki kısım olduğunu, itikadi sünnetleri terk edenin zaten el i çıktığını, kiminin dinden çıktığını anlattı. Efendim, ibadet sünnetlerinden ve adet sünnetlerinden ayrılan iki kısmı ayırdı. Hakaret ediyorsa etmiyorsa, hakaret ediyorsa adet sünnetine bile hakaret etse kafir olduğunu beyan ettik. Ondan sonra yok hakaret etmiyor da tembelliğinden terk ediyorsa, bunun da başının durumunun ne mal olduğunu, bunun da çok tehlikeli, kamil bir... E, Müttebir e, Sünnet seneye itibaren Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ümmetlerini olamayacağı tehlikesini anlattık. Yani bu dersimizdeki tek yarım satır, bir satır değil, yarım satır bile yok. Dört cümlelik bir hadis şerif. Dört cümle. Men Rabibansüneti ifalet şemin. Dört cümle bile etmez. Normal cümleye, nahivdeki cümleye bakarsan iki cümle der. Şart ve ceza cümlesinden ibarettir. Kelime olarak dört beş kelime var. İki cümlelik bir hadis-i şerif Yarım satır etmez Bütün dini bin İslam İtikadından tut ibadetinden fıkından gel Adet sünnetine kadar Hepsi bunu şerhinde mündemiştir Bunu anlayan bütün İslam'ı Anlamış oldu Bu dersi anlayan bütün İslam'ı anlamış oldu Öbür türlü 20-40 sene anlatsam Bir şey de anlamış olmaz Ancak Allah Teala sünnet seniye Hem itikaden hem fıkhen Hem amelen hem ibadeten hem adeten hem urfen hakkıyla ittiba cümlemize müyesser ilesin Sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini işlemeden canımıza almasın. Hayatımızda her sünnetini en az bir kere de olsa yani adet sünnetlerini bile nasip olup değil mi nasip olsa işte ata binmek meselesi ata bindim mesela. Yani deveye binmek deveye de bindim Mısır'da turdağına giderken. Yani işte öyle sünnetleri takip etmek lazım deveye bindi ben de bineyim. Atavindi ben de bileyim. O katta atmadık. Onu yapamadık işte. Kılıçtan da kılıçtan hiç haberimiz yok. Kılıcı taşıyacak zaten gücümüzde de yok. Ondan sonra onun ne kadar sünnetleri var değil mi? Silah kullanmayı öğrenmek, yüzmek onu yaparım elhamdülillah yapa, yapabildim. Ondan sonra ne kadar sünnet var? Ne kadar? Dört bin aşkın. Her sünnette kabase severim elhamdülillah. Yerim de elhamdülillah. Sirge geçiyorum her sabah. <gülüyor> yani adet de olsa düğmeleri zaten açıyoruz. Devamlı şekerden hararetimiz var. Anladın mı? Bütün sünnetlere ittiba. Daha da ittiba demediğimiz dolu sünnet seni var. Adet kabilinden de olsa Allah Teala cümlesini tatbika müessere muvaffak eylesin. Bu işleri bize müessere eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellemna Muhammedin ve ali ve teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil alamin.